Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, Hariçtan Sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben Çelenk, bugün konuğum Borga Türk. Borga hoş geldin. Hoş bulduk Çelenk. E, Borgakan Türk İzmir'de yaşayan tam zamanlı bir akademisyen, küratör e, ve sanatçı aynı zamanda arşivci e, İzmir'den İstanbul'a kişisel sergisi için gelmesi vesilesiyle bir araya geldik. Geçip giderken adlı bir sergisi var Öktem Aykut Galeri'de bir aralık. Başladı. 6 Ocak 2018'e kadar gezebilirsiniz ama biz esasen Borga ile bugün onun e, akademisyen, arşivci, küratör ve sanatçı kimliği üzerinden e, biraz İzmir'e konuşarak başlamak hmm. istiyoruz hariciden sanat programının formatına uygun olarak. E, ben de geçtiğimiz ay İzmir'deydim iyi tasarım programına katılmak için orada da biraz görme fırsatı buldum. Port İzmir devam ediyordu oradayken İzmir Trieneli. Borga Türkün yönetiminde de orada bir e, program var. ...on yıl önce, beş yıl sonra... İzmir'in güncel sanat tarihine bakan ve geleceğe dair de projeksiyonlar yapmaya çalışan bir arşiv ve dokümantasyon sergisi üzerinden konuşmalarla da şekillenen bir programdı. Borga öncelikle biraz bize bunu anlatmanı istiyoruz. Sen orada birebir aktif olarak çalışan, girişimlerde de bulunan, örneğin K2 Güncel Sanat Merkezi gibi ki bir sanatçı insiyatif evet. olarak başladı. Kutu taşınabilir sanat gibi yani hem sanatçı olarak pratikini devam ettiren hem Akademik çalışmalar ve tabii sanat mekanları, sanat inisiyatifleri üzerinden de pek çok girişimde bulunmuş birisin. Bu 10 yıl öncesini de çok iyi biliyorsun aktif bir aktördün o dönemde. 5 yıl sonra hala orada çalışmaya devam edeceksin. Nasıl bir programdı bu? Bu aslında biraz şimdi yapacağım yaptığım kişisel serginin tematiğiyle de ilgili bir durum. Geçip giderken biraz... Yaşınız 20'lerin üstüne çıkıp 30'larını bulduğunda, 30'lardan 40'lara geçmeye başladığınızda hayatınızın akışında bir değişim olduğunu ve işte yani var olma savaşının dışında artık bir şekilde koruma, saklama, geçip giden zamana karşı bir envanter bırakma hissiyatınız daha fazlalaşıyor. Bu sebeple biraz... Böyle 1987 tarihinden itibaren İzmir'de bir güncel sanat kronolojisinden söz edilebiliyor ve biz bu tarihin hem erken dönem biraz dışında kalsak da orta döneminde özellikle 90'lardan itibaren tanığı 2000'lerde de aktif olarak içinde yaşamış üretmiş bir kişi olarak bu sürece dahil bir karakterdim. Şöyle düşündüm. 2007 ile 2017'lik süreç, 10 yıllık bir süreç, 10 yıl önce dediğim süreç. 2007'de ben kendi sanat kariyerime artık bir noktadan sonra artık geçmişine doğru bakabilir ve işte bir tartışmaları izleyicilikten düşünürlüğe ve tartışma üreten figüre dönüşebileceğimi sezerek böyle bir Program açma ihtiyacı duydum. Port İzmir bu seneki yapısıyla beş farklı editorial çatıdan oluşuyordu. Yani tek bir küratöryel çatı ve program işletmek yerine kentin farklı bölgelerinde farklı farklı çatılarda bir takım şeyler yapmayı tercih ettiler. Biz de bir ortaklığa gittik ve İzmir'de Alsancak'ta Galeri A denen bir güncel sanat galerisi içerisinde böyle bir envanter sergi forum çatısı inşa etmeye çalıştık. Bana yardım eden arkadaşlar da oldu. İşte aralarında Ezgi Yakın, Cenk Anaksoy ve işte Metehan Özcan, Ali Kemal Ertem gibi böyle bir küçük bir ekiple işte yaz aylarında başladığımız sürece işte 3 hafta boyunca bir tartışma sunum panel organizasyonu olarak Bir galeriye yerleştik ve burada işte o bahsi geçen 10 yıl içerisinde, öncelikle ilk 10 yıla baktık. 2007'den 2017'ye kadarlık süreçte İzmir'de hangi inisiyatifler vardı, neler yaptılar, hangi büyük sergiler gerçekleşti, hangi sanatçılar tanıktı, dışarıdan gelen örneğin Meten Özyan gibi, Özgür Demirci gibi, Güven İncilioğlu gibi, işte o dönemi İzmir'de yaşayan, 2010'lu yılların sonunda buralarda olmaya başlayan, Karakterleri dinledik, kaydettik ve aslında senin yaptığın gibi bir podcast envanteri üretmiş olduk. Bu Bunun da ikinci ayağını işte yaz böyle geçtikten sonra kışın bundan bir ay önce bir tekrarladık ve beş yıl sonra ne olabileceği tartışan bir haftalık bir forum programı gerçekleştirdik. Orada da mesela açık masamız vardı. Açık masamız üzerinde bir haritalandırma çalışması gerçekleştirdik. 10 tane kavram belirli. İzmir'de geleceğe neler kalabilir? İşte güncel sanatı dinamikler nelerdir? Kim neyle ilişki kurabilir? Artı etkinlikler ne şekilde ilerler ve biz bunu neresinde olacağız? Sorusunu sorduk. Bu da mesela tanıklıktan fikir üretmeye, ortak bir gelecek önerisi geliştirmeye yönelik bir çaba haline geldi. Bakalım bir ihtimal kitaplaştırma isteğimiz var. Bir iki yayıncı arkadaşla. Bunların toplantılarını yapacağız aralık hı hı. sonunda. Eğer kitap olursa da bizi bir yıllık editoryal redaksiyonu bol bir süreç bekliyor olacak. Peki önüm, önümüzdeki beş yılda da bu tartışmaları devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? Hem bir taraftan beş yıl içinde üretilenlerin de yine değerlendirilmesi, arşivlenmesi hı hı. belki icap eder. Hem de hani sizin şu anda geleceğe dair projeksiyon olarak hı hı. gösterdiğiniz o 5 yıl belki de bambaşka şeyler getirecek hı hı. ve sonrasındaki yıllara dair de da gelecek vizyonları evet. öngörmeniz icap edecek. Böyle bir niyet var herhalde bu tartışmaların, arşivlemenin dokümantasyonu vesaire hı hı. devamına yönelik bir niyet söz konusu olsa gerek. Bir niyet var ama niyetten önce bir bunu yayınlaştırmanın veya işte dijital platforma taşıyıp gösterebilmenin bir yolunu önce hedef olarak koyuyoruz. Çünkü öbür türlü arşiv veya üretim gösteren sanatçı, küratörün bir noktada sadece o işle uğraşıyor ve o işin envanterini ne kadar artarsa o envanteri tasnif sürecine giremiyor olmasıyla karşılaşıyoruz genelde. Yani buradaki hikayeyi öncelikle bir hem kitap formatında okura ulaştırabilmek, işte podcast veya ses dosyası formatında dinleyiciye ulaştırabilmek hı hı. ve bu tartışmaları belki bir tık daha genişletebilmek. Yani talep çok ilginç bir talep oldu. Aslında güzeldi de. Yaz aylarında İzmir'de bir şey olmaz denilir. Herkes tatile gider hı hı. veya ülke dışına çıkmak da önemli gelirdi. ve Hatta bu dönem Selanik BNL işte manifestanın Atina'daki ayağı gibi hı hı. bir takım İzmir şeferine yakın dış ülkelerde de etkinlikler vardı. Ama ilginç şekilde biz Tam da Temmuz ayında bunu yaptık. Temmuz süreci bayağı dolu geçti ve insanlar dinleyici olarak bir galerinin içerisinde doluştular. oluşturdular. Otuzar, kişi. İşte içinde genç kuşaktan sanatçılar vardı, öğrenciler vardı. İşte o dönemin eski takipçileri veya işte orta kuşak sanatçılar bir araya gelindi. Din Etkinlikler kaydedildi, dinlendi ve işte sözler alındı, konuşuldu ve garip bir Birliktelik aslında o işte beş yıl sonrasını inşa edebilecek insanların dayanışması, kaynaşması bir şekilde hissettirdi kendini. Böyle bir talep evet. ve ihtiyaç varmış Hı -hı. aslında Kesinlikle. bir araya gelmek ve bir değerlendirme yapmak. Evet. Aynı zamanda geleceğe dair de şimdiden planlamak için, tartışmayı evet. açmak için bir demek ki aciliyet ve ihtiyaç söz konusuymuş Hı -hı. tam da ona tekabül etmiş. Evet bu da Peki... tam mesela 2000'lerin başındaki bizim daha genç... ...İnisiyatifler dönemi içerisinde bulunduğumuzdaki motivasyona yakın bir şey gibi. Evet. İzmir'de mesela İstanbul'daki o 90 sonlarının 2001-2005 arası heyecanın ikinci bir ayağı veya onun türevinde bir dinamizm beklentim var açıkçası. Onu ben de çok hissettim son geldiğimde çünkü 2000'lerin ilk yarısında sıklıkla İzmir'e gelme ya da İzmir'den senin gibi sanatçılarla Türkiye'de ya da yurt dışında çalışma fırsatı bulmuş biri olarak bir dönemdir İzmir'e gelmek gitmek için çok da fazla bahanemiz, sebebimiz, işbirliği şeyimiz yoktu ama senin yaptığın bu çalışmalar Port İzmir bu ve İzmir Akdeniz Akademisi evet. işte bu son benim de katıldım Açık Radyo'da da gündeme getirdim İyi Tasarım gibi programlar çok değerli hemen senin bir süredir de İstanbullulara da E, ulaştırdığın platform dergisine ve İzmir Kültür Platformu girişimine geçmek istiyorum. Sen onun kurucularından birisin. Evet. E, platform adlı bir dergide çıkartıyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Onun içerik editörlerinden birisin aynı zamanda. Ve de tabii İzmir Akdeniz Akademisi bünyesinde de çalışmalar yürütüyorsun. Bütün bunların da tekrar İzmir'i ivme kazanmasında bir tartışma platformuna ve bir üretim platformuna dönüşmesinde katkısı olduğunu düşünüyorum. Biraz önce zaten 10 yıl önce 5 yıl sonra yada yı yayınlaştırma istediğinden de bahsettin. Bu dergi de aslında bu bunun için belki kullanılabilecek mecralardan biri de biri olarak da görülebilir. Bunlar hakkında neler söyleyeceksin? Şimdi de böyle bir İKPG sürecinden bahsetmek istiyorum. İKPG bundan 3-4 yıl önce başlayan bir süreç aslında. İzmir Akdeniz Akademisi'nin kültür platformu oluşturmak adına birimlerinden birini değerlendirdiği bir alan. İKPG çekirdek kadrosu aslında 4-5 kişinin içerisinde bulundu ve bunların arasında işte Sarp Keskiner, Elfin Bengisu, Ben, Borgu Kan Türk ve Zeynep Gönen ve Şervan Alpşen oluşan bir ilk çekirdek kadrodan 14 farklı editörün işin içerisine girdiği ve işte içerisinde Gökçe, Suvari, Onur Kocaer, danışman ve çalışan kadrosu içerisinde Gizem Akkoğlu'nun oğlu gibi işte İzmir'de de üreten ve işte uluslararası bağlantıları olan farklı disiplinlerden insanları bir araya getiren bir çatı. Ve biz aslında benim 10 yıl önce 5 yıl sonra sürecinde İzmir'de güncel sanatın tarihine baktığım ve işte bir network haritasını çıkarmaya çalıştığım düzlemin daha kültür sanat ortamına yayılmış haline bakmaya çalışıyor. Farklı disiplinlere de bu sefer geliyor Kesinlikle yani içerisinde tiyatrodan, sinemadan artı Müzik bir, var bir takım tabii. farklı sokak sanatçılarından işte eksperimental video üreticilerine, işte çeşitli doğa aktivistlerinden bisikletçilere, kaykaycılara Hip-hopçılara kadar farklı jenlerde, farklı türlerde kültür üreten insanları bir araya getirmeye ve onlarla buluşmalar organize etmeye çalışıyor ve işte fihrist çıkarıyor aslında mesela bir de ondan da söz edebiliriz ya. Yılda üç sayı, dör, üç ile dört sayı arası dergi artı bir de bu dergiler haricinde her yılın sonunda da bir fihrist gerçekleştiriyor. İşte Çok güzel arkadaşlıklar da doğmaya başlıyor bu şekilde, onlu toplantılar düzenliyoruz, forumlar yapıyoruz, oralarda insanlar geliyorlar hızlıca bize neler yaptıklarını, kimlerle çalıştıklarını anlatıyorlar ve çıkan yorumlardan da bir işbirliği doğmaya başlıyor ve aslında dar zannettiğimiz küçük çevre bir anda birbirlerinden haberdar ve çalışan insanlarla doğmuş oluyor. İşte Ben tiyatro alanından çok kişi tanımazdım ama işte editoryal ekibimiz içerisinde Ebru Atilla Sagay var ve onunla beraber tiyatro alanında insanları da tanımaya başladım ve tiyatroyla beraber işte Güncel sanat ve görse, güncel sanatın görsel dili nasıl bir araya gelir, neler çıkar tartışıyoruz ya da işte Sarp Keskinler daha müzik sahnesini iyi bilen bir karakter ve onunla beraber görsel sanatlar müzik ilişkisi üzerine bir şeyler bakmaya çabalıyoruz gibi bu ilişkiler birbirine değdikçe de insanların ön yargıları kırılıyor ve motivasyon daha fazla artıyor. Biraz bana şeyi de hatırlattı 60'lı 70'li yıllarda evet. bu mülte daha doğrusu Hı -hı. farklı disiplinlerden kültür üreticilerinin Hı -hı. daha çok birbiriyle diyalog içinde evet. olduğu, daha çok evet. ortak tartışma ve Hı -hı. üretim içerisinde bulunduklarını hep Hı -hı. okuyoruz, duyuyoruz evet. ve biraz da ona öykünüyoruz aslında niye? Hı -hı bu kadar az aslında birbirimizden haberdarız evet. ya da bu kadar hı hı. az işbirliği yapıyoruz. Hı hı. Biraz farklı disiplinler arasında da bilgi, bilgi hı hı. paylaşımı ve ortak üretimi evet. mümkün kılan bir, bir hı format hı. deniyorsunuz. Platform dergi evet. de yayınlıyorsunuz. Yeni sayıyla ilgili sormak istediğim bir şeyler olur mu? Yeni sayı aslında çok çetrefilli bir sürece girdik. Birer sayı çıkarırken bu Ocak ayında 3 sayı birden çıkarıyor olacağız. Ha 2018'i 3 evet, sayıyla birden karşılıyorsunuz. Çünkü bir sayı haritalandırma sayısı. O sayı ilginç bir süreç olacak. İzmir'i arkadaşlar bölge bölge çalıştılar ve işte lokalinde fasilite olarak kültür sanat üreticisine imkan yaratabilecek meki alternatif mekanlar, sahneler, ha. işte yerel yönetimlerin alanları, işte bir takım açık kamusal alanda sanatçıların buluşma yerleri, gibi yerleri adres bilgisiyle beraber işte hangi sanat alanına daha yatkın kullanım özellikleri olduğunu gösteren bir harita sayısı Müthiş. çıkaracağız. Yani İzmir'e evet. yolu düşenler 2018 Hı -hı. itibariyle aslında bir haritaya evet. sahip olup kültür Hı -hı. sanat mekanlarını keşfedebilecekler. Evet. Yani bunu bölge bölge yapmanın da faydası şöyle işte Karşıyaka ve Alsancak tarafında ikamet eden biri işte Bayraklı tarafında veya işte İzmir'in biraz daha kenar çeper bölgelerinde ya da işte bu Cabornova'da ne olduğunu bir anda takip edebilir hale geliyor olacak. Diğer sayı ise bir yaz okulu gerçekleştirdik. Biz kültür çalıştayında çıkan bir süreçti bu kafamızda oluşmaya başlamıştı. Bu bileşenlerimizde yüzü aşkın bileşenimiz var ve işte sunum yapan insanları listeliyoruz, peşin tutuyoruz. Onlarla ne yapabiliriz? Nasıl vakit geçirebiliriz? diye. İşte Nesin Köyü'nün yanındaki tiyatro medresesinde hı hı. bir yaz okulu gerçekleştirdik. Bu okulda da birlikte öğrenmek, birlikte öğretmek tematiği altında 8 gün bir kamp hayatı yaşadık. Orada 30'u 40'ı aşkın Çatıda insan ve kamp alanına gelen bir takım işte çadırlarıyla eşlik eden dinleyiciler. İz İzmir dışından, Ankara, İstanbul'dan ve farklı kentlerden gelen bir takım tanıklar, aktörlerin yaptıkları sunumlar. Ve böyle bir içerik ürettik. Yani en azından o insanlar beraber yaşayarak neleri deneyimleyebileceklerini daha Gördüler. pekiştirdiler. Hı hı. Ve işte bunu da yayın olarak... Ocak ayına yetiştirebilirsek ulusal dağıtımını yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu yaz okulu projesi farklı bölgeler farklı yerlerde devam edecek. Belki de farklı içeriklerle farklı birleşenlerle. Okay. Okul demişken evet. aklıma senin bundan Hı -hı. E, önceki yani geçip giderken adlı bir kişisel sergin var Hı -hı. şu anda e, Öktem Aykut'ta. E, 6 Ocak 2018'e kadar gezilebilir Hı. ve uzun yıllar sonra İstanbul'daki ilk kişisel sergin 5 yıl önce evet. açtı son kişisel sergini <gülüyor> ama arada Lübnan'da bir kişisel sergin oldu ve o sergide de hafif bir kuratoryal okulla işbirliği. De ortaya evet. koyduğun bir sergiydi. Hatta şu anda Öktem Aykut Galeri'de de Lübiyana'da ürettiğin ve Türkiye'de hiç sergilenmemiş bir işi de gösteriyorsun. Evet. Orada genç küratörlerle, küratörlük okulunun öğrencileriyle işbirliği yaparak sen de bir akademisyensin, yani 9 Eylül Üniversitesi'nde zaten öğrencilerle birlikte çok fazla proje üreten birisin. Onlara liderlik yapan birisin. Bu Lübiyana'da kişisel sergi de o şekilde ortaya çıkmıştı. Adeta bir okuldu evet. o da. Evet. Biraz onu ondan bahsedip, İstanbul'daki sergine geçelim mi? Olur. Bu arada ilginç mesela, 10 yıl önce, 5 yıl sonra ya da geri dönersem, yüksek lisansta ilk defa bir ders açma imkanım oldu geçen seneden itibaren. O da biraz bu, Lübiyana'da yap, yaptığım, hatta beni ders konusu olarak davet ettikleri ve beni bir çalışmaya, case study'e dönüştürdükleri sergiden kalan bir refleks de ortaya çıktı. Türkiye'de Güncel Sanat Hareketleri diye bir ders açtım ve mesela bu Türkiye'de Güncel Sanat Hareketleri dersi 10 yıl önce 5 yıl sonrayı süreci dolduracak bir takım öğrencilerin veya işte aktif olabilecek genç kuşaktan karakterlerin envanter geliştirme çabasına karşılık geliyor. Bu Scooch Galeri'de gerçekleşti Lübyanı'daki sergi. Slovenya'da, Lübyanı kentinde. Ve Scooch'ta yaptığımız sergi kapsamında işte 12 tane küratör öğrenci hı hı. bu sergiyi ameliyat taneye yatırdılar bir noktada. Saşa Negerboy isimli koordinatör ana küratörün hocalığında serginin bölümlerini paylaştılar ve her her öğrenci bir işin prodüksiyonunu veya işte sanatçısıyla kontağını araştırdı ha, ve Kısa kısa metinler yazdılar, her işi okumaya çalıştılar ve hep hep beraber geldiğimizde bir bir kişiye 12 küratörü olan bir sergi yapmış olduk <gülüyor> çok garip bir deneyimdi. Senin için enteresan bir evet. şey çünkü sen sergi küratörlüğü de babi evet. birisin aynı zamanda ama kendi sanatçı olarak evet. e, bu sefer çok sayıda küratörle bir işbirliği yapmış oldu. Ya, geçip giderken de bağlarsak he, da tabii. mesela geçip giderken sergisinde de bu. Sanatçının küratör, akademisyen kimlik arasındaki rolleri hep yer değiştiriyor gibi bir yapıyla da karşılaşabiliyorsunuz. Bu bunun da nedeni biraz işte Slovenya'daki deneyim, işte akademik hayat, okul içerisindeki hocalık, öğrencilik ilişkileri veya işte lecture dediğimiz mesele, tartışma gibi konuların sanatın ve izleyicinin hayatına nasıl müdahale ettiğine bakan bir takım refleksler içeren şeylerle uğraştığımı fark ettim bundan 3 4 yıl önce ve o süreç devam ediyor. Bu senin de bahsettiğin işte 5 yıl sonraki bir sergi ve bu sergi aslında ondan önce yapılmış iki sergiye de referans veriyor bir noktada. Cafe Ricordi, Sasta Bina ve geçip giderken üçleme olarak da ele alabiliriz. Evet. Bu evet. noktada üçlemenin Artık hikayeyi toparlayan, derleyen ve belki de kapatan kısmı olabileceğini düşündüğüm bir ayak. Peki, hariçten sanat programındayız. Açık radyoda Borgakan Türk konuğu bir akademisyen, arşivci, küratör ama güncel sanatçı aynı zamanda İzmir'den. Hali hazırda İstanbul'da bir sergisi açılmışken hem İzmir'de sanat ile ilgili yaptığı projeleri konuşuyoruz. Hem de tabii ki İstanbul'daki sergisini de gündeme getirmek istedik. Zira 2015'te Lübiyana'da e, Skullç Galeri'de açtığı sergiden bu yana aslında kişisel sergisi e, ilk kişisel sergisi bu. Geçip giderken e, Öktem Aykut Galeri'de Büyük Endek Caddesi Portakal Sokak No 2 Galata Galata Kulesi'ne çok yakın 6 Ocak'a kadar devam edecek. Bir Aralık'ta açıldı. Daha yeni bir Sergi. Diğer sergilerinde Olduğu gibi aslında bütün sanat pratiğinde olduğu gibi Otobiografik bir anlatıya sahip bir sergi Ve zaten bir üçlemenin de Üçüncü ayağı olduğunu söylüyorsun. Daha önce İstanbul'da açmış olduğun iki kişisel Sergi 2011 ve 2012 yıllarında Senin fotoğraf, desen, resim ve eser Yerleştirmesi gibi farklı tekniklerle Oluşturduğun şekil bir sergi Daha önce Türkiye'de hiç gösterilmemiş Rubyan da gösterilmiş ya da bu sergi için Özel olarak ürettiğin yeni Dişlerle evet. söz konusu Ve diğer sergilerinde de olduğu gibi birbirini tamamlayan, birbirlerine eklemlenen farklı bölümlerden oluşuyor bu evet. sergide. Burada bence senin yine küratöryel pratiğin de devreye evet. giriyor diye düşünüyorum. İstersen bu bölümlerden biraz bahset. Böylece programı toparlamış olalım. Gerisini ziyaret edecek izleyiciye bırakalım. Aslında bu bu sergi de böyle zaman ve işte zamanın akış temposu ile ilişkili bir sergi. Kafe Rikordis'te de benzer bir şey vardı. Kafe Rikordis'te hatırlama üzerine, unutma unutmama, hatırlama üzerine bir daha duygusal, romantik denilebilecek bir çatı kafe, gönüller kahvesi referanslı bir çatı varken ikinci sergide ise biraz daha ofis, akademi beton, soğukluk ve işte kafkayes dediğimiz bürokratik gri zemindeki insanın, sanatçının otobiyografik bir yorumuyla karşılaşıyorduk. Buradaysa ikisinin harmanı bir yapıyla karşılaşıp hızlı bir hareket çiziyoruz. Aslında üç parçadan oluşuyor sergi. Bir giriş introduction ile karşılaşıyorsunuz. Introduction kısmı sanatçının kendi öz hikayesindeki o geçişe referans veren ve sergi içerisinde görebileceğiniz birkaç parçaya nuanslarla giriş niteliğinde bir koridor olarak tasarlanıyor. Hemen sol tarafta ufak bir oda var. O oda ofis ismini taşıyor. Ofis içerisi atmosferi yaratan, daha geometrik soyutlamaları barındıran fotoğraf ve çeşitli hazır nesne diyebileceğimiz işte dönüştürülmüş bazı materyallerden işte kağıt mendil gibi işte bir gözlüğün foto, gözlüğün fotoğrafı artı mesela yapılmış bir yağlı boya resmin yeniden kurgulanarak çekilmiş başka bir fotoğrafı gibi farklı pozisyonlar içeren küçük parçalı bir seri görüyorsunuz. Oradan çıktıktan sonra hemen sol tarafta diğer bir oda var. O oda şans odası olarak isimlendirdiğim bir oda. Bu da sanatçının veya işte Sanat eserinin başarılı bulunup bulunamaması, sergi açmak, sergi açtığındaki izleyicinin veya işte sanat çevresinin sana ne şekilde yaklaşabileceği, doğru zamanlama, yanlış zamanlama gibi meselelere bakan, biraz da bunu piyango bileti ve işte, işte piyango biletine bir bağlılıkla, Kaybedip kaybedip her seferinde gene alacağım ben bunu deme motivasyonuyla acaba sanatçı da kendi kariyerine bakabilir mi üzerine bir denemenin olduğu bir oda. Ve merkez odada da sergi adını taşıyan bir düzenleme var. bu Buradaki asıl tematik de aslında sergi yapma eylemi veya biz sanatçı olarak niye bu kadar sergi yapma düşüncesi içerisindeyiz. Bizi dışarıda bu kadar sergi yapmaya iten koşul var mı? Ya da bu sergi başlıyor, bitiyor. Bittikten sonra o mekanlar, o boşluklar nelere karşılık geliyor? Nasıl bir ruh hali yaratıyor insanda? Biraz bunu sorgulamaya, araştırmaya çalışan bazı işte kesitler, fotoğraflar, çizimlerden oluşan bir kurgu karşılıklı çıkıyor. Borga çok teşekkür ederim. Borga Kantürk'le birlikteydim. Ben programcınız Çelenk. Hariçten Sanat programını bu hafta kapatıyoruz. Borga Kantürk'ün Geçip Giderken sergisi 6 Ocağı kadar Öktem Aykut'ta ziyaret edilebilir. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay. Hämtar du det här? Det här är en nyhet Radio 1. Det här Det